Evde odalarımızı astığımız aile resimleri ve süs eşyaları olarak kullanılan hayvan canlı bibloların uhudla kadar sevap götürdüğü deniliyor. Fakat bunun tam aksini söyleyen hocalar da var. Bu konuyla ilgili gerçeklik nedir diye sormuş izleyicimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Ve salat ala ve ala ve Geçen hafta bir hanım ablamız evlere mürşitlerinin yani tarikat liderlerinin veya evet. sevdiği kanaat önderlerinin resimlerini asmanın doğru olup olmadığını sordu. Evet. Biz de bunun doğru olmadığını ve mekruh görüldüğünü izah etmiştik. Evet. Şimdi önce bu konuyu bir kısa bir açıklamalı, sonra da bu hükmü ve bu sorulan soruyu ona ilave etmeliyiz. İslam dininde üç şey var. Birbiriyle ilintili olan ve hükümleri de birbirine yakın bu konuda. Birisi resim yapmak, diğeri fotoğraf çektirmek. Bir diğeri de heykel yapmak veyahut da yapılmış olan heykelleri satın alıp, satmak ve satın alıp evde uygun yerlerde kullanmak. Resim yapmak dediğimizde neyi kastediyoruz biz? Elle yapılan çizimleri kastediyoruz. Evet. Fotoğraf dediğimizde de mercek vasıtasıyla o fotoğraflamak istediğimiz gölgeyi alıp kapatıyoruz ve oradan bir fotoğraf çıkartıyoruz. Yani evet. tabiri caizse aynalık. Aynada gölgenin hapsedilmesi olayı. Heykel dediğimizde de herhangi bir insan veya canlı veya doğanın e, resminin tablo ulaştırılması ve kendi kendine duracak konumda, üç boyutlu diyelim mesela, evet. duracak konumda e, yapılması olayıdır. Şimdi resim yapmak, fotoğraf çekmek helal mı değil mi? Önce buradan başlayalım. Öncelikle şunu söyleyelim, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu konuda çok hadisleri var ama en meşhuru ne? Eşeddü'n-nâsi azâben el "الذين يضاهون بخلق الله." İnsanların kıyamet günü en azaba duçar olanı, yaptıklarını Allah'ın yarattığına benzeten insanlardır. Bu hadisten dolayı ve buna benzer hadisler var. Mesela Peygamber aleyhisselatü vesselam Efendimiz Hazreti Ayşe annemizden gelen bir hadis var. Diyor ki peygamberimiz bir savaştan döndü. Geldiğinde diyor benim kapıda affedersiniz üzerinde kanatlı at resimleri bulunan evet. bir e, perde gördü. Kapıyı asılmış bir perde. Eline böyle koydu kapının e, üzerine. İçeri girmedi. Ya Resulallah hayırdır yüzünüzde değişiklik hissettim. Niye girmiyorsunuz? Dedi ki bu resimler Olduğu müddetçe bu örtünün Üzerinde bu perdenin üzerinde evet. Ben buraya girmem Hemen aldım onları diyor Onlardan iki tane yastık Kılıfı yaptım ve yastık olarak Onları kullandık. buna benzer hadisler Bir başka hadisi de Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Ayşe annemizin Duvarda olan Dolapvari yerler Vardı eskiden oyma Evet. Dolap gibi kula Onun üzerine bir resimli e, perde asıyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz onu gördüğü vakitte, Ey Ayşe bu peygamber evine yakışmaz. Bunu al, işte başka yerde yap. Çünkü evet. ben bu tür dünya zevklerinizden rahatsız oluyorum anlamına gelen bir hadisi şerifi irat ediyorlar. Bu hadisleri toplu değerlendiren alimlerimiz, Resim yapmanın hükmünde yani elle resim yapmanın hükmünde öncelikle eğer tabiat resmi ise bu doğa resmi, çiçek resmi veya işte efendime söyleyeyim tabiattaki cansız varlıkların resmi ise bunda caiz olduğunda icma etmişler, ittifak etmişlerdir. Evet. Fotoğraf yok, resim yapılıyor. Evet, fotoğraf çekmeye veyahutta da fotoğrafa benzer resimler yapmaya gelince İslam ulaması demiştir ki ister fotoğraf çekilsin, isterse elle yapılsın. Eğer İslam ahlakına aykırı bir tablo çizilmişse veya çekilmişse yahut da İslam'ın meşru görmediği dedik. Mesela kolunda dövme olanı misal vermiştik değil mi? Evet. Diyelim ki bugün de değişik bir misal verelim. Nedir? Çıplak bir kadının veya çıplak bir erkeğin veyahut da birbirine sarılmış bir erkekle kadının resminin çizildiği veyahut da çekildiği bir fotoğrafsa bunun yapılması daha, çekilmesi ve teşhir edilmesi de nedir? Helal Değil değildir. Caiz değildir. değildir. <gülüyor> Üçüncüsü heykel. Heykel ise İslam dininde bütün alimler kabul etmiyorlar. Kesinlikle heykel tıraşçılığı İslam alimleri caiz Görlük. görmüyorlar. Dolayısıyla da heykel kabul ettiğimiz, mesela şu bardakta olduğu gibi, bunun üzerine gerek insanın, gerekse bir canlının resmi, resmedilse yani bu canlı yapılsa Böyle koyduğunuzda kendi kendine duruyorsa işte bu heykeldir. Evet. Tamam. Bunun ne sanat olarak yapılması ne de evde herhangi bir şekilde kullanılmasını süs aleti olarak veya başka bir şekilde kullanılmasına caiz görmüyorlar. Ama fotoğraf asmasına gelince veya çizilmiş olan insan veya da canlının resminin asılmasına gelince dedik ya İslam ahlaki kurallarına aykırı değilsin veya İslam'da meşru görülmeyen bir unsur içermiyor ise, bunun yapımı ve çekimi caizse, o zaman bunun asımı caiz olur mu? Heh i̇şte burada İslam fukahası açık ve net şunu söylüyor. Resulullah Efendimiz ne buyuruyor? İnne'l الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ fihi suvarun السُّوَرٌ اَوْ كَلْبٌ İçerisinde köpek bulunan veya içerisinde resim veya heykel bulunan evlere, melekler, rahmet melekleri ne yapmaz? Girmez. O nedenle fukaha çekilmesi caiz, yapılması caiz bile olsa duvara asılmasını ama bu tam resim. Mesela insanın boy resmi. Duvara asılmasını uygun görmüyor. Bunu mekruh görüyorlar. Ulema'yımız bunu mekruh görüyor. Kabul etmiyor. Peki ne yapacağız? Bunlar yaptırırsak, çektirirsek günah olmamakla birlikte o zaman bunları ne yaparız? Bir ee, uygun bir şeyde ismini siz söyleyin albüm. Albümde saklarız, muhafaza eder, muhafaza ederiz. Zaman zaman konu açıldığında veya bakmak istediğimizde çıkartır bakarız. Baktıktan sonra tekrar albümü kapatırız ve gideriz. Niye? Çünkü rahmet meleklerinin eve girmemesi, bizim için istiğfar etmemesi, bizim muvafakatimiz için dua etmemesi Müslüman için bir kayıptır. Evet. Bunun caiz olması farklı bir şeydir. Bunun Evde asılması farklı bir şeydi. Bakın evde asılmasını da haram kelimesiyle ifade etmiyoruz. Evet. Ya mekruh kelimesiyle ifade ediyoruz. Edebe aykırı, uygun değil kelimelerle ifade ediyoruz. Dolayısıyla boy resmi değil de yarı resmi mesela bir insanın assalar, e caiz olur bu. Ama caiz olması, mekruh olmasına engel değildir. Değil. Caizdir fakat mekruhtur. Evet. Heh, şimdi kardeşimizin sorusu buna bağlayalım. Bir kişi caiz olan bir şey yapmış ama mekruh. Bunun sevabı eksilir mi? Hele hele Uhud dağı kadar eksilir mi? Hayır eksilmez. Eksilir kelimesini sanıyorum ki evde köpek besleme hadisiyle karıştırıyorlar. Evet. Evde köpek beslerse bir kişi onun sevabından her gün Uhud dağı kadar, iki Uhud dağı kadar, iki krat diyor. Bir krat Uhud dağı ağırlığıdır. İki krat da iki Uhud dağı kadar sevap eksilir diyor. Bu hadisle diğerini ne yapmış? Karıştırmış olabilirler. Dolayısıyla eve resim asan bir kişi ahlaki bir sıkıntı yoksa, gayri meşru olmasını gerektiren bir durum yoksa evet mekruh olur ama sevabından bir eksilme olmaz. Sadece kaybı olur. Nedir kaybı? Rahmet melekleri eve giremez, dua edemez, hayır dua edemez, onun için istiğfar edemez. Bu nedenle asmak yerine albümlerde muhafaza etmeye gayret etmeliyiz. Teşekkürler hocam.